her tasavvuf diyelim kemal diyelim. İnsanı kamil olma yolu diyelim. Allah'tan memnun olma yolu. Her ahvalde radd yeten merdiye. Bu memnuniyetin icabını yerine getirebilme. Sabrı kullanabilmeyi bilebilme. Şükrü kullanabilmeyi bilebilme. Cenab ondan sonra o güzel kulların haline geçiyor o Rahman'ın kulları ki yani İbadur Rahman Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği kullar bunlar bir vasfı bunlar yeryüzünde tavazuyla dolaşırlar ben yok beni çarpı Efendimiz mescid yapılırken Kuba Mescidi ve Mescidi Nebevi yapılırken taş taşıyor Sabi diyor ki ya Resulallah diyor, siz yorulmayın diyor biz taşırız bizim gücümüz kafi diyor Hatta o sevabeyi kadınlar da gece taşıyorlar. Efendim yok diyor. Siz taşın taşıdığınızı bana dokunmayın. Ben de Allah'ın rahmetleri muhtaçım buyuruyor. Bedre giderken Mekke'den gelmiş bir sene olmuş. Bir deveyi üç kişi kullanıyor. Hz. Ali, Hz. Ebu Lübavi peygamber efendimiz. Hz. Ali ile Ebu Lübavi ya Resulallah Bizim yürümümüz gücümüz kafi gelir diyor. Siz de deveyi bir yok diyor sırayla bineceğiz diyor efendimiz. Mekke'ye girerken devenin üzerine secde halinde giriyor. Bir zafer işareti yok. Bir hiçlik. Etrafında telkiniyor da esas hayat ahiret hayatıdır. Lütfeden Cenab-ı Hak. O lütuf karşısında bir şükredebilmek devenin üzerine bir secde halinde Efendimiz giriyor. Birisi geliyor Mekke fetihinde titriyor kare titreme kardeş diyor. Ben diyor bir kral değilim padişah değilim diyor. Ben diyor, Mekke'de diyor, kuru et yiyen senin komşunun ben yetimiyim diyor. İşte Cenab-ı Hak o İbadur Rahman, o Rahman'ın kullar ki yeryüzünde tevazuyla dolayı. İşte en mühim demek ki hiçlik, yani nefsaneti bertaraf edin, ben yok. Ne kadar tuhafsa varsa Cenab-ı ait. Ben dediğin zaman bitti. Üç kişi Allah dostu olması mümkün değil buyuruyorlar. Birinci pinti olamaz, denli olan olamaz. İkincisi ahmak olmaz. Dünyayı tercih eden ahlete. Bu üç kişi Allah dostu olamaz. İbadur Rahman olamaz diyorlar. Cahiller geldi sataştı herhangi bir şey söyledi. Nasıl olacak ona selama derler buyururlar. Efendime geliyordu bir bedevi çekiyordu yakasından. Muhammed diyordu filan efendime buyur diyordu. Yani hal ile terbiye etme ve bu İbadur Rahman kimler? Cömert olanlar. Cenab-ı Hak cömert kulunu seviyor. Rahman ve Rahim. Merhametli kulunu seviyor. Cömertin ne kadar? Eshapla kendini kıyas edeceksin. Eshaplı nasıl cömertli? Cenab-ı Hak onları gösteriyor. Topluma göre cömert ol demiyor. Muhacirler ensar ve onlara tabi olan ihsan sahipleri buyuruyor. Merhametin ne kadar? hesabı göreceksin. Tevazu ne kadar esabı göreceksin? Hizmetin ne kadar sabii göreceksin? Firasetin, aklın, zekan, olgunluğun ne kadar sabii göreceksin? Ne kadar takvan var? Toplumu kıyas etmenin sabii göreceksin. Kardeşliği ne kadar koruyorsun? Ne kadar bir ihvan, bir kardeşlik içinde sabi kiramı göreceksin? Zor zamanlarda ne kadar kardeşsin? Çay kahve sohbeti ne kadar kardeşsin? Zor zamanlarda ne kadar? O karnın zor gününde ne kadar kardeşsin? Allah Kur'an en beter şey benlik. Hacı bayram vilaz edin kibir bele bağlanmış taş gibidir bu. Onların ne uçulur ne de onunla güzülür buyuruluyor. Yine Sadi Şirazi Hazretleri akıllı seçme insan, olgun insanlar mütevazı olan, meyvaları olgunlaşmış ağaçların dalların yere eğdiği gibi. Dal meyvayla dolu zaman eğiliyor. Sen dedi meyveli olacaksın diyor. Bir tevzi halinde olacaksın diyor. Cahiller sataştığı zaman selam ederler bu ayet-i kerimede. Mevlana Hazretleri cahilik kişinin karşısında kitap gibi sessiz ol buyuruyor. Yine gülün diyor dikene katlanması sebebiyle gül güzel kokulu oldu buyuruyor. Allah onu güzel kokulu yaptı diyor. Dikene katlandığı için. Güle bakarken diyor sapındaki dikene de bak diyor. Gülü o şekilde oku diyor. Hazreti Ali radıyallahu Selam derler buyuruyor ayet-i Cahille sakın diyor latife etme diyor. Dili diyor zehirli olun lan senin gönlünü yaralar diyor. Ondan sonra gelen ayette baştan tevazu, hiçlik, cahillerle onu geçiştirmek bir nezaketle. Ondan sonra ikinci talimat İbadur Rahman'ın geceleri Rablerine secde ederek ve kıyam durarak geçirirler gecenin üçte ikisinden sonraki zamanı seher vakitlerine vel müstafirine bil eshar Cenab-ı Hakk'a hallerini arz ederler istiğfar ederler gece ibadetinin ne gibi şeyleri var bir defa riyadan uzaktır gece ibadet harici alakalar kesilmiştir bir de fedakarlık ister gece katmak yine secde suresinde o müttekiler ki geceleri Namaz kılmak için, istiğfar etmek için yanlarını tatlı yataklarından ayırırlar. Rablerinin azabından korkarak ve rahmetini umarak iltica ederler, dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan da hayır yollarına infak ederler. Bir tablo çiziyor Cenan bak. Yani bu tablonun içine girebilme. Seherde bu tablonun içine girme. Gündüz de bir infak halinde yaşayabilme. Yine zariyatta gecenin pek az uyurlardı, seher vakitinde istifar ederlerdi. Yine insan sonra gecenin bir bölümünde ona secde et, gecenin uzun bir kısmını ona tespit et buyuruyor. Yani cenab gece sen yalnızken seninle beraber olmak istiyor. Minhablilverit, Şahdamır'dan daha yakın. Şibli bir camiye göre bir vaiz efendi sohbet ederken, Bayız Efendi kısaca Hülasa edelim. Allah sana diyecek ki diyor kıyamet gününde. Kulum ben seninle beraberdim. Sen kiminle beraberdin? Yani demek hep bu tefekkürün içinde bulunmamız bizim. Biraz da Bismillah diye geceleri gündüz olmadan bana hiçbir şey fetolunmadı bunu. Hiçbir ilham gelmedi diyor. Gecelerim diyor gündüz gibi aydınlık olmadan buyuruyor. İbrahim e Azze gündüzleri ona sen isyan etme ki geceleri o senin huzurunda bulundur. Demek gündüzde gözümüz korunacak, kulağımız korunacak, ağzımız korunacak. Halimiz, ahvalimiz ameli salih halinde olacak. Şey Seyyidettin Hazretleri, şeyin İmam Rabbani Hazretleri torunu. O bazen iki rekatlı bir hatim indirmiş gece. O bir hatimdir ne kadar bir Kur'an'ı vezhdiği için ya Rabb'i diyor, ne kadar da geceler ne kadar kısa diyor. Bir hatimde diyor gece bitip biti veriyor diyor. Nasıl bir duyuş, nasıl bir hissediş? Hz. Ali rədiyyallahu anına uykudadır, ancak öldükten sonra uyanacak. Mevlana da bu diyor, rüyada diyor, dünya hayatı diyor bir hazine bulmaya benzer diyor. Sabahin kalkarsa ne hazine var ne bir şey diyor. İnsan da diyor böyle diyor, bu rüyanın diyor ölümle uyanacak diyor. Bir yani ne defile, mal, ne mülk, yevmele ayanfu mağlun ve ben benune. Hatta Mevlana güzel bir mırsaha vardı bu gece için. Dursun gece el dost onu durdur ne olursun. Vur uykumu zincirleri vur, geçmesin anlar, varamaz gecenin farkına, varamaz uyuyanlar.